Radyo Tiyatrosu Anabasis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 Ordu tarafından kumandan seçilen yazar Xenofon bu anda idareyi ele aldı. Xenofon'un önerisi şuydu. Silahları elde tutmak ama kullanmamak. Savaşı savaşın içinde barışla sona erdirmek. Böylece denize ulaşıp vatanlarına, yuvalarına dönmek. sağ uzakta. Sağ. So, sağ. Yürü. Yürü. Yürü. Sağ. Hey arkadaş. Evet. Ne var? Ayaklarının ucuna bir şey düştü. Ne acaba? Bir kuş olmalı. Gökten tük diye yere düşmeyi anlamıyorum. Hastadır herhalde. Hayır. Soğuktan donmuş. Ölmüş zavallıcık. Ha. Keslim olun Fuslarla katlı dağlar boş değil Elimizden kurtulamazsınız Keslim olun Kumandanınız Telefondan ayrılın Sizi felakete Sürükledi o Grekler olun Bak, Benim dayaklarımın hızına bir kuş düştü Benim de Baksanıza Yerler dolu Yenilebilir mi bunlar o da teslim olmazsanız... ...ikimizden kimse sağa kalmayacağız hadi, hadi, hadi, hadi. Bittim ben mahvoldum Ben de Allah, sus Sadece ayaklardan başaralım Benim ayaklarım çoktan dondu Ayak parmaklarım çatladı Tırnakların duruyor mu hala yerinde ben Hepsi kan içinde cerahatli Bıktım usandım Yürüyemeyeceğim artık <gülüyor> Hemen şuraya uzanıyorum ah, Uyuyup ah. kalırsan donarsın ölürsün Teksim olun Teksim olmayan dölecektir İkenin vazgeçisi Teksim olun ha. Hayır Kulaklarım sancıyor Benim Benimkiler oh. tamamen donup döküldü Sevinmen gerek Söylenişleri duymuyorsun hiç olmazsa oh. Solumuz da Sağımız uçurum Ortada bir yol Güzel bir yol. Buradan geçenlere yapmasaydı bu da olmayacaktı. Bu yolda askerler. Artık ne asker ne? olmayan askerler. Bak biri sendeliyor. Aşağı yuvarlanacak. O, o. Yanındakine sımsıkı tutunmuş. Nesi var bunun? Öldü mü yoksa? Hayır hayır uyuyor çok yorgun. Devam ya? edin yürüyün. 105. Devam edin. Yatan artık ah, yüzbaşı. Yatan olduğu yerde kalır Yatan mı ama yaşayan kaldırılır Ve birlikte götürülür yüzbaşı kısana falan. Kısana falan. Bir kişi için herkesin ölmesinden Herkes için bir kişinin ölmesi daha iyidir Öleceği yerde o kişinin yaşaması Daha iyi olmaz mı yüzbaşı Yaşıyorum kız Ama yerimden kalkamıyorum Bekle şimdi sana yardım edeceğim Sen kimsin Pabuççuk senepon Sen daha çok bizim ayaklarımızdaki Paçavralarla ilgilensen iyi olur Bırak pabuççuk Ben artık kendim kalkarım <gülüyor> Bu daralık etme seni taşıyıcı. Pabuççu Aşıklarınız... şu andan sonra Benim yanımda Aa. yürüyeceksin Aa. Aa. Pabucuğu. Pabucuğu. Nasıl ya ben, ben sadece pabucuğum. bir pabuççuyum Belki bana bir tavsiyede bulunabilirsin Bilmem ki iyi bir tavsiye olur mu bu Devam edin Hı? yürüyün Devam edin Hayır yüzbaşı Kalkanlarımızın abalarımızın nemiz varsa onların üstüne Buzun üstüne uzanıyoruz Küçük bir çocuk gibi büyüşüyorum o, o... Grek ordusunun yürüyüşü durdu yüzbaşı Yürüyüş devam edecektir Olduğumuz yerde kalıyoruz Kalkın ayağa kalkın biz ölmek istiyoruz Kısanafon Devam edecektir Ay, Artık hiçbir değerimiz yok fon. Öldür bizi Sizi öldürmeyeceğim Sizi öldürmeyeceğim evlatlarım Öldürmeyeceğim Neden öldürmek istemiyorsun bizi Kısanafon Hey Bakın denizin çok yakında olduğunu biliyorum Nasıl bir deniz bu Xenofon? Hem nerede bu senin denizin? Ona parmaklarımla dokunabilir miyim ha? Nasıl bir şey bu deniz? Nasıl? Xenofon, buna ben de inanmıyorum. Bana da inanmıyor musun Yüzbaş? Denizin yakın olduğuna inanmıyorum. Denizin yakın olduğunu biliyorum. Deniz de kurtuluştur bizim için. Çünkü deniz vatanımız demektir. Bunu nereden biliyorsun? Kuşlar fısıldadı bana. Donmuş kuşlar. Buzlu dağların kuşları değil...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 Ey insanoğlu biz kuşlar gibi sen de umudunu yitirme. Senin kuşların. <gülüyor> senin kuşların senofon <gülüyor> tıpkı senin gibi konuşuyorlar. Doğru, Doğru, sen abi. de bizim abi. evlerimize döneceğimizi umudettin. Umudunla bizi de etkiledin. Ölmedik ve bu umutla yaşadık. Ama ne çare evimize de varamadık. <gülüyor> <gülüyor> Varamadın, <tabi>. Varamadın. <gülüyor> Ey insanoğlu diye fısıldadı kuşlar. Biz senin varmak istediğin yerden gelmekteyiz. İnsanoğlu denizin bulunduğu yere kuzeye doğru yürü. Üç tane balıkçıl kuşu göreceksin. Birinci balıkçılın gagasında bir şey bulunmayacak, ama kuzeye doğru uçacak. İkinci balıkçılın gagasında bir parça deniz yosunu olacak. Deniz yosunu. O da kuzeye doğru uçacak Üçüncü balıkçılığın gagasında bir balık olacak O da kuzeye doğru uçacak ve denize ulaşacak Durun, ikinizden bu üç balıkçıldan birini olsun gören var mı? Ben görmedim Ama onları hemen göreceğimi biliyorum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 bu askerin kendisine baskın yapmak istediğini sanmış ve eline bir taş almış Aa. Evet evet Bu anda asker şöyle konuşmuş Ben artık asker değilim Senin gibi bir köylüyüm Bırak beni de yoluma gideyim Bu kez köylü sormuş Ama kılıcın Elinde tuttuğun kılıcın ne olacak Bu kez asker sormuş Onu şu anda kullandın mı Yok, Allah Allah. ya köylü hayır diye cevap vermiş ve askere evinin yolunu göstermiş Allah Allah. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Ah, Anlattığın ökü bir kanıt olamaz Mabutcu Buzlu dağların duruğunda bulunanlar köylü değil düşman A A A A A A. Kılıçları A Evet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 ...birçok insan öldürme yengisi değil... ...aksine hepimizi... ...eksiksiz evlerine götürecek bir yenge olmalı. Buna göre... ...babalarımız... ...karılarımız... ...ve çocuklarımız... ...onların çocuklarını, erkeklerini... ...ve babalarını çalmış olmakla... ...bizi suslamayacaklar. Ve böylece biz...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 Bir ormanda yolunu kaybetmiş bir çocuk geldi aklıma Yeniden evine gitmek istiyor ama yolu bulamıyormuş Umutsuzluğa kapılmış Başlamış ağlamaya Bu sırada ormanın vahşi hayvanları ona seslenmişler Hadi. Bize gel Bize gel Ama çocukcağız düşünmüş Bu vahşi hayvanlar şimdi beni yiyecekler Hemen yüksek bir ağaca çıkmış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 Dağlardan aşarak denize Denizden de vatanımıza Peki Senin çocuk evini bulmuş mu papuççu? elbette elbette Ama ben duman muman görmüyorum Çıktın mı yüksek bir ağaca sen Hayır Çık bir kez dumanı göreceksin <gülüyor> Dönemek isterim ama Tek başıma yapamam Benimle aynı fikirde olmanızı rica ediyorum Yani nasıl, nasıl evet. Eğer doğru bulursanız İki gözcü göndermek istiyorum ha? İki gözcü Bunlar denizin nerede olduğunu saptayacaklar Kimleri göndermek istiyorsun? Ee, Flütçü ile Çok güzel ha. Ha. Flütçü asker değil ama ha. Onun bizim gibi yaraları var mı? Evet. Flütçüyü, flütçüyü küçümseyen Tanrılara saygısızlık ediyor demektir Bu da doğru Ozan'a inanın arkadaşlar Çünkü o kendi söylemez onun ezgileri tanrılardan gelir İnanın Ozan'a Dilsiz sadece bir karga gibi öter evet. Tehdisiz evet. <gülüyor> evet. Bir kızı öpmek istediğin zaman Ne dersin ona? Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Utanın Utanın Utanın <gülüyor> Dilsiz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 İyi bir gözcüsün sen. Bir evet. Tifsi iyi bir gözcü. Sen ve filütün denizi bulacaksınız. Bulun denizi bulun. Bulacaklar, denizi bulacaklar. Evet. bulacaklar. Bulacaklar. Böyle gel. Bulamazlar sen olacak. Bulacaklar onu. Ya bulamazlarsa? Bir önerim var. Nasıl bir öneri bu? Ee, ordunun 3 gün 3 gece buzlu dağlarda kalmasını ve gözcüleri beklemesini öneriyorum. Kabul kabul kabul <gülüyor>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 Taşlarsınız Ya da Beni yanılıyorsam hak demektir Oya başvuralım evet. Biri ya da öteki yanılacak olursa Ksenaphone ya da yüzbaşının taşlanmasına evet diyenler Sen, Ben de evet. Hepsi Hepsi evet dedi Emret Ksenaphone istediğini yapalım Evet, evet. evet. Sizi öldürecek ya da yaşatacak bir emir veremem ben Ölüyse gene oya başvuralım gene. Saldırı için evet diyenler yüzbaşı diye bağıracaklar Bizim bir saldırı kavramını açıklamak istiyorum Yani nasıl? Ben saldırıya taraftarım Taraftarım ama saldırı olsun diye değil Aksine savunma olarak saldırıya taraftarım Anlamadım ne demek bu? <Gülüyor> şu, <Gülüyor> demek, şu demek düşman bize saldırırsa geri atarız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 Ölse gözcüler yola çıkıyorlar. Yolun açık olsun flütçü. Yolun açık olsun dilsiz. Yolun ...şeyi iyice hatırlıyorum. Kardeşi Pers kralı artık Serkses'e karşı sürdürdüğü savaşta... ...kendine yardım ettiğimiz Kiros ölmüştü. Biz artık Serkses'in emrinde hizmet etmeyi reddedip... ...evlerimize dönmeye karar vermiştik. Ne var ki bizden kendisiyle pazarlığa oturmamızı istemişti artık Serkses. Kendilerine özgürlük vaat edilen kumandanlarımız ona gitmişlerdi. Ordu...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 Öldürülen kim? Nereden geliyorsun? Kimsin sen? Bir bir Grek askeri. Nereden geliyorsun? Kaçtım. Tek ben kaçtım. Öldürlen kim? Destler bütün komandanlarımızı öldürdüler Uyanın askerler! Destler bütün komutanlarımızı öldürdüler. Öldürdüler! Teslim olun. Dillinin askerler.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 Ben düşünemem ki Küçük bir insanım ben Düşünmeyi de öğrenemedim Bizim için şimdi dek hep başımızdakiler düşün Başım, Ben düşünmüyorum Yaz tutuyorum Ben yaz tutmuyorum ama nefret ediyorum şu düşmandan evet, Kumandanlarımızın nasıl alabiliriz diye düşünüyorum Şöyle saldırarak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 Hemen değilse bile bir gün olacağız. Ama sadece savaştan vazgeçersek... ...Persleri savaştan vazgeçtiğimize inandırabilirsek... ...denize ulaşmaktan ve vatanımıza dönmekten... ...başka bir düşüncemiz yok bizim. Pekala, pekala. Artık karşı koymuyorum. Sen Gregg değil misin yüzbaşı? Greggler neden... Ve karşı neden için inandırmak ve inandırılmak için yaratılmışlardır Yüzbaşının ileri sürecek kanıtı yok artık Aklına bir şey gelmiyor bir yolu, Sen yanıt. söyle ne? iki sen sen telefon Ver. Vatanımıza nasıl varacağız Herhalde. biz nasıl? Nasıl, varacağız? nasıl Artık katılmıyorum Şerefsiz bir konuşmayla ilgim olsun istemiyorum Şeref dediğin 10.000 bin askerin olabildiğince elden geldiğince kurtarılmasıyla ilgilenmektir <gülüyor>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 Kaplanlar, geikler, boğalar, pervasızdırlar ya da korkaktırlar ama bir başka.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 Dövüşü bırakan bağışlanacaktır. Teslim olun. Fırlıçıyla değilsiz dönmedi. İlk gecen neredeyse sona erecek. Yoksa dönüyorlar mı? İşte, işte giriyorlar. Ee, Deniz nerede fırlıççı? Neden bilmiyorsun? Buzlu dağlarda ilerledik.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 Dilsiz dinleyin. Orduya ilk gecenin boşuna geçtiğini bildireceğim. Bunda bizim bir suçumuz yok. Bunda sizin suçunuz olmadığını bildireceğim. ile Dilsiz'in denizin nerede olduğunu ikinci gecede bildireceklerine inandığımız söyleyeceğim. İnanıyor musun buna ki senefon? İnanıyorum. Ee, hadi şimdi gidin. Sorun soruşturun, arayın, araştırın ve bulun. Sen benim dostumsun değil mi papuççu? Buzlu dağlar ayağındaki paçabraları parçaladığı zaman... ...sana kendi pabuçlarımı hediye etmiştim. Heh. Öyleyse beni yalnız bırak. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Flüt sesini duyana dek yanında kalacağım. Onu duyamayacağız. Duyacak mıyız...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 Kudunun harekete geçişini hatırlıyorum. Yanmış bozkırlardan yürüyüş... ölü kentten geçiş ve asla ulaşamayacağımız deniz gibi geniş bir nehrden geçiş. Leri baş. Son sa, son son sa, son sa. Hiçbir şey. Son. Bense yürüyüşü düşünüyorum Başka ne var ki düşünecek Bizim gibi Sol. böyle bozkurda yürüyenler Sol. Sadece yürümeyi düşünüyorum Düşman bütün Sol. bozkırı yakmış Her yer simsiyah Böylesine siyah asla görmedim ben Korkmaya başladım Kim o korkmaya başladım diye ki, ki, Kimse yüzbaşı Gerçekten kimse demedi Ben de korksaydım ne söylerdin yüzbaşı Yani korktuğumu söylüyorsun Öyle bir şey demedim ama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 Ot hayaletler otu Bataklık hayaletler bataklığı İçine düşüp kalacağım şimdi Bir hafta içinde işimizin tamam olduğuna bahse girer misin? Bir hafta içinde Gelin. Hayır bugün Ölümü düşünen ölür Vatanlı düşünen yaşar İleri Sol Sol Nefes al Nefes ver Çeves al, çevesler. Al. Al. Al. al, ver. Arkadaş, ver. evet. Ver. Sanırım rüya görüyorum. Ne görüyorsun rüyanda? Bir ev damı. Nerede? Hani burduğumun önünde. Evet. evet. Şimdi ben de görüyorum. Evet, bir dam ve tamam. bir ev. Bir kaç ev. evet. Burada kimse yaşamıyor artık. İnsan yok, köpek yok, fareler mi in keşter yok? Bak bir var burada. Hadi inelim. Yiyecek bir şeyler var mı bakalım? Dikkat edin şehir belki görüldüğü gibi ölü değildir Kiler boğulmuş Sanki içinde hiçbir şey bulunmamış gibi Devam edin Bir grup caddenin solundaki evleri arasın Hadi sizler Öteki grup sağ taraftaki evleri yoklasın Bir kuyu Su Su, su. Orunuz koku almıyor mu? Düşman kuyulara ölmüş köpekler atmış. Su zehirlenmiş evet. İçen ölür gider. Hadi, toparlanın, toparlanın devam edin, devam edin. Mars, mars. Nerey? Mars, mars. Gerebaştı. içinde değilmişiz gibi. Korkunç bir balık bu ama. Sadece bir gözü var. Bakalmışsın sen be. Ötekinu kuşlar gagalamış. Yarısında yemişler. Ben de bir gün gelecek böyle olacağım. Hepimiz öyle olacağız. Vatanımızda böyle balıklar yoktur bizim. Vatanımızdaki balıkların nasıl olduğunu unuttu var. <gülüyor> Bineğe gelik senefon. Evet, muhakkak geçmemiz gerek. Olmuyor ki Nehir bir deniz kadar derin. Karşı kıyı görünmüyor. Karşıya geçemeyiz. Bir defem denek senefon. Pekala, deneyeceğim. Evet, işte buradan, buradan esirler söylemişlerdi. Nehir burada geçit veriyormuş. Ama bu görülemez ki. Nehir bu yerde pek hırçın. Evet, burada geçit verdiği doğruysa. ...su sadece boğazımıza kadar gelecek demektir. Başlıyorum. Benimle gelen var mı? Benimle gelen var mı? Ben geliyorum. Başka? Ben de strafım. Olmaz, olmaz sen gençsin. Daha, daha başka ki yok mu? Geliyoruz. Ben de varım. Benim için her şey bir. Ben de geliyorum. Nasıl evime varamayacağım. Sen emredersen ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de. Ben de.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 Evet, şöyle yavaş yavaş batın, yavaş. Aman, man sakın ara vermeyin. Hadi, hadi, hep ileri, ileri. Durun, hiçbir şey düşünmeyin. Düşünen korkar. Devam edin, devam edin. Oluyor mu telefon? Su ancak bazımızla kadar geliyor. Çok iyi gidiyor telefon. Hayır, hayır olmuyor ki telefon. İşte kötü mi? Ayakta boşta kaldı yer yok oldu. Ağ ağ Onu bırakmam gerek yoksa ben de boğulacağım. Ah, Onu kurtaracağım. Ah, ah, bu ah, seni bir kitabınsa. Ah, oldu. Ah. Ah. Yeniden Su yüzüne çıktım Ne alıyorum Kıyıya yüzüyorum <gülüyor> Kez iki gözücüyü beklediğimiz ikinci gece. Evet, evet bugün ne oldu Füdücü? Neredeyse iyi bir haber getirecektik. Bir <gülüyor> şey mi oldu? İyi haberden kötü haber oldu. Yani nasıl? Haber yanlıştı. Bir çobanla karşılaştık. Çoban bize denizin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Gönderdiği yere gittik. Ama ne çare? Denizmeniz yoktu. <gülüyor>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 kim, kim onunla ilgileniyor ki Kimse Ne onunla ne de onun gözcüleriyle Böyle ve dilsiz Hani denizi getirdiler mi Bunu üçüncü kez de getiremeyecekler Peki biz ne olacağız Bu arada ölüp gideceğiz evet. Sona kalanlar bir anıt dikecekler Bir mezar En altta ölü askerler evet. Üste layık olduğu şekilde ölü kumandan Üçüncü gece En uzun geceye benzeyen bir gece Neredeyse sabah olacak Benim son gecem Benim son sabahım Çünkü flütçüyle dilsiz kurtuluşumuz olan Deniz'i bulacaklar Ama henüz görünmediler Eee gökyüzü de artık yeşeriyor Telefon. Kim o? kim o? beni çağıran? Ben ben ben ne var? Gelin söyleyin. Buzlu dağlar insanlarla dolu. Nasıl insanlar bunlar? Düşman mı yoksa? Düşman değil bunlar. Kim öyleyse? İşaret ediyorlar. Kime işaret ediyorlar? Bana. İşte oradan. Ne? Bir şey mi oldu? Kendini aşağıya attı. Neden? İnsanlarla konuştu da ondan. Kim bunlar? Ölüler ki Askerler. Ölüler? Ordunun ölüleri. Onların konuştuğunu sen de duydun mu yoksa? Evet. Ne söylediler peki? Gelin dediler. Gelin yanımıza çekilmeyin. Yer gözünü terk edin. Yer gözü yok artık. Sadece yeraltı var. Yeraltı güzel bir yerdir. Sizi bekliyor yeraltı. Telefon. Duyabiliyor musun? Hiç, hiçbir şey duymuyorum. Sen yüzbaşı. Ben sadece yaşayan askerleri duyuyorum. Ölü askerleri duymuyorum. Sen papuççu.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 Üçüncü gece Hadi Taşlayın beni Taşlayın Durun, Taşlıyorum. Taşlıyorum. Durun. Durmayın. Onu taşlamayın Gök yüzeyiniz kızıllaşmadı Güneş doğmadı ki daha Taşlayın Taşlayın Oldu değil Her şeyi duyuyor ben etaçdayım. Sen çenebi şey duyuyorum. Sadece bir şeyi duymuyorum. Flütün sesini. Takayor, takayız devam edin. Devam edin. Durun. Durmayın. Taşlayın. Durun diyorum size. Yeteri kadar cezalandırıldı o. Flüt şu anda gelmezse ordu ölecek Teslim olun beker, teslim olun İşte bak, bu da ne? Flüt Sen ha bunun flütü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 eni duyabiliyor musun? Dilsiz bana cevap verebilir misin? Dilsiz denizin nerede olduğunu biliyor musun? Dilsiz dilsiz olduğunu unut artık. Seninle konuştuğum gibi konuş benimle. Konuş, konuşmak. Konuş. Konuş, konuşmak konuşmak konuşmak telefon gibi dede de, denizin nerede olduğunu biliyorum nerede söyle kuzeyde ne kadar uzaklıkta Yaşasın. buradan bir gün sürer yolu biliyor musun evet kalkın evet. yürüyoruz Yaşasın. hayır henüz erken neden neden erken olsun Taşlanmış telefon yaşıyor Şimdi benim taşlanmam ve ölmem gerek Neler konuştuğunu anlamıyorum yüzbaşı Flüt geldi denizde geldi Öyleyse flütün ardından denize doğru yürüyeceğiz Ben yaşamak istemiyorum Çünkü senin canın öyle istiyor Hayır hayır Senin yaşamanı istiyorum ben yüzbaşı Çünkü sana ihtiyacım olacak Çalışıyorum. Yürüyebiliyor musun? Düşündüğümden daha iyi Ama bir gün daha dayanamayacağız herhalde Bana kalırsa sadece yarım gün Herhalde düşmana saldırmayacağız Oklarımızı abaya atarız Sadece bir şey istiyoruz Sadece evimize dönmek Gerçeği konuşuyoruz Gerçekten başka hiçbir şey düşman artık seslenmiyor. seslenmiyor. Onları ikna ettik demek. Bir yarım bir gün saat. daha yarım gün kalmadı. Oh. Birkaç saat. Kaç saat? Sadece birkaç saat. Bir tek saat. bir tek saat. Bir saat ki. Yalan yapıyoruz. Yanlış. Evet. Kuzeye doğru. Bir saat bile kalmadı. Sadece birkaç dakika. <gülüyor> birkaç dakikacık sonra bir balıkçıl kuşu göreceğiz balıkçıl. <gülüyor> Gagasında bir şey olmayacak ama kuzeye doğru uçacak. Birkaç dakika içinde bile değil İşte. Korma. <gülüyor> anda... Nerede o? Nerede? Nerede? İşte. İşte orada ben ne ya... İkinci balıkçıl <gülüyor> nerede acaba? <gülüyor> Gagasında bir parça yosun olacak. Kuzeye uçacak. İşte. <gülüyor> Evet, i̇şte evet. ikinci balıktır da. E ee, üçüncü nerede? Kakasında bir balık olacak ve kuzeye deniz uçacak. Onu şimdi. da görüyorum. Aa! Onu da görüyorum. Ben göremiyorum Buzlu dağlar beni çörektim. Onu ya, sana ya. anlatayım bak. Balık gümüş gibi. Balık çılsak vatanın ve evinin duvarları kadar beyaz. Kakası ise evinde ekmeği kestiğim bıçağın yüzü kadar keskin. Kanatları senin değirmenin setinden su sular kadar uzun. Önümüzdeki deniz güneşin kız kardeşi değil. Geceyle akrabadır o. Üzerinde süzülen sisin bir bölümü. Buna karadeniz derler. Yeter derecede gemi bulabilecek miyiz bari? Gemi bulamasak bile ağaçları oyarak kendimize kayıklar yapar. <Gülüyor> peki, peki duruma... Fırtınalar bizim kayıklarımızı alt üst etmez mi? Evet, Lüt ya. böyle bir şeyin olmaması için özenecek İyi. Yeniden konuşabiliyorsun Dilsiz Ama nasıl bir bahsediyorsun sen? Evet. Filikçi öldü evet. Ölmedi, Ölmedi o Senin yanında yürüyor baksana Bakın yüzbaşı yanında bir yeri boş bıraktığını fark etti bile Flütçünün gölgesinin dilsizin yanında yürüdüğünü görmüyor musunuz? Gölgeler yürüyebilir miyiz başına? Flütçünün gölgesi her şeyi yapabilir. Flüt de çalabilir mi Elbette. Ey flütçünün gölgesi... ...hadi bize cesur insanların şarkısını çal. Kaplanlar... ...geyikler... ...boğalar... Servasızdırlar ya da korkaktırlar Ama bir başkadır insan su oyunu dinlediniz. Yazan... ...Wolfgang Weyrauch... ...Çeviren Kemalettin Yeşilay... ...Yöneten Nüvit Özdoğru... ...Efektör Korpas Çakar... ...Oynayan sanatçılar... ...Yüzbaşı Zihni Küçümen... ...Askerler... Metin Çoban, Osman Görgen, Sezai Altekin, Şener Şen, Metin Çeliker, Ergün Işıldar, Oktay Sözbir, Erdal Özyağcılar... ...Ksenofon Erol Keskin, Pabutçu Zihni Göktay, Flütçü Mustafa Alabora, Dilsiz İlyas Salman, Düşman Yalçın Boratap... ...Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın Sayın Demir Ciyosu.